Merhaba. Yeni tahminlere göre dünyadaki ağaç sayısı 3 trilyonu biraz geçiyor. Bu sayı önceki tahminlerin 8 katı. Daha önce dünyadaki ağaç sayısı 400 milyar olarak zannediliyordu. Yeni verilerse uydu fotoğraflarıyla orman yoğunluğunu inceleyen Yale Üniversitesi'nden Thomas Crowther ve ekibine ait. Buna göre dünyada kişi başına düşen ağaç sayısı 420 Crowther ağaç sayısına ilişkin yeni bilginin dünya açısından iyi ya da kötü bir gelişmeye işaret etmediğini sadece insanların çevreyi daha iyi anlamasına sağlayacağını ifade etti. 3 trilyon ağacın 1.34 trilyonlu tropik ve tropik altı bölgelerde bulunuyor. İnsanların yılda 15 milyar ağacı yok ettiği onların yerine sadece 5 milyar kadar ağaç dikildiği tahmin ediliyor. Uzmanlar bu şekilde ağaç kaybının yeryüzündeki ekosistem açısından kaygı verici olduğunu belirtiyor. Ağaç kesmenin temel nedeni ise kereste elde etmek ve ekilebilir alan açmak. Nüfus artışının daha fazla ağaç kaybına neden olması sorununa dikkat çekiyor uzmanlar. Bu verilerden hareketle insanlığın 11 bin yıl önceki son buzul çağdan bu yana 3 trilyon civarında ağacı yok etmiş olabileceği tahmin ediliyor. Gelelim deniz kaplumbağalarına. İki buzul çağı atlattılar ancak insanları atlatamadılar. Türleri tehlike altında olan kaplumbağaların yuvalama alanı Akdeniz havzası. Ve %50'den fazlası yumurtalarını bırakmak için Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına geliyor. Türkiye'deki 21 yuvalama kumsalının ise sadece ikisi iyi durumda. Cumhuriyetten Hazal Ocağan kaleme aldığı yazıyı okuyalım sizlere diyor ki kendisi. Biz de bu iki kumsaldan biri olan insan eli değmemiş Adana Akyatan yaban hayatı gelişme sahasındaki Akyatan sahilinde yeşil deniz kaplumbağalarının denize kavuşma serüvenine tanıklık ettik. WWF Türkiye 2006 yılından bu yana Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ile yaban hayatını korumak için işbirliği protokolünü sürdürüyor. 1987 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından korunan Adana Akyatan'daki Yavan Hayatı geliştirme sahasında süren projede WWF Türkiye ekibi her yıl 1 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında yumurtalarından çıkarken zorlanan binlerce yeşil deniz kaplumbağasını denize kavuşturuyor. Biz de onlarla bir gün geçirdik. Akyatan Yavan Hayatı geliştirme sahasında WWF Türkiye tarafından kurulan kampa vardığımızda bizi WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Ayşe Oruç ve Akyatan Projesi ekip lideri Can Yılmaz Karşıladı. Ekiple birlikte Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yuvalama alanı olan 22 kilometrelik Akyatan Kumsalı'na gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde sisli bir havanın içinde sahil şeridinden 4 kilometre yürüyoruz. Yürürken çakal izlerine rastlıyoruz. Yürüyüşün ardından bir yuva girişine varıyoruz. Ekip yuvaları tanıyabilmek için yuvaların başlarını çubuk yerleştirmiş. Ekipten Ergün Karaaslan yuvayı dikkatlice elleriyle kazmaya başlıyor. İlk önce çakalların ve yaban domuzlarının kaplumbağaları yememesi için konulan telik kaldırıyor. Kazma işlemi devam ederken kumdan çıkamamış bir yavru yeşil deniz kaplumbağası beliriyor. Kara aslan yavru kaplumbağayı alıp kumlu bir kutuya koyuyor. Yuva açımı sona erdiğinde çıkan 38 boş yumurta kabuğu not ediliyor ve çukur kapatılıyor. Ekip lideri Yılmaz, 38 yavru yeşil deniz kaplumbağası çıkmış, 32'si denize ulaşmış, 6'sını çakallar yemiş, gündüzleri yuvaları açıp sıkışmış, yumurtadan çıkamamış yavrular var mı kontrol ediyoruz. ''Sıkışanları güneşten kavrulmaması için alıyor. Akşam kontrollü bir şekilde kumsaldan denize ulaşmalarını sağlıyoruz.'' diyor. Sahilden kamp alanına döndüğümüzde proje yönetmeni Ayşe Oruç'ta konuşuyoruz. Oruç şunları söylüyor. 95 milyon yıldır hayatta olan yeşil deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını insanlar işgal edince türleri tehlike altına girdi. 4 família vardı, ikisi yok oldu. 21 tane yuvalama kumsalı var Türkiye'de. Sadece ikisi iyi korunuyor. Dalyan ve Akyatan. Yapılaşma arttığı zaman yuvalama yapamıyorlar. Kumsalda 5 kilometrelik boş alanlar bırakıyorlar ama çevresi otel. Akşamları lazer ışıkları kaplumbağaların denize ulaşmasına engel oluyor. Akşam saatlerinde ise sabah kurtarılan kaplumbağaları kumsala götürüyoruz. kumsaldan yaklaşık 40 metre uzağa bırakılan kaplumbağaları gönüllüler izliyor ve yardımcı oluyor. Yüzgeçlerine hızlıca hareket ettiren yavru yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor diye yazmış Cumhuriyet'ten Hazal Ocak. Çin'in Temmuz ayı elektrikli araç üretim sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 20.400 adeti yükseldiği açıklandı. Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu üretimin 6.700 adedini tam elektrikli binek araçlar, 5.700 adetini hibrit araçlar, 6.400 adetini tam elektrikli ticari araçlar ve 1.600 adedini hibrit ticari araçlar oluşturdu. Aynı açıklamaya göre yılın ilk 7 ayındaki üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 98.900 adede yükseldi. Bu üretimin ise 43.000 adedine tam elektrikli binek araçlar, 26.100 adedine hibrit araçlar, 21.900 adedine tam elektrikli araçlar ve 8.000 adedine hibrit ticari araçlar oluşturdu. Bakanlık tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre ise aynı dönemdeki satış rakamı 95.500 oldu. Çin yönetimi özellikle şehirlerdeki hava ile mücadele adına elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı destekleyen politikalar uyguluyor. Darısı Türkiye'nin başına diyelim keşke her tarafta petrol yerine elektrikli araçlar olsa bunlar da yenilenebilir enerjiden şarj edilse yeşil ve barış dolu bir gezegen esen kalın.